292. konu, ABD bin Kahş'in Medine'ye hicret etmesi, Allah kendisinden razı olsun, ABD bin Kahş'e hicret edenlerin sonuncusuydu, gözleri görmüyordu, hicrete niyetlendiğinde Ebu Süfyan bin Harb bin Ümeyye'nin kızı olan hanımı buna razı olmadı, hanımı onun Hazreti Peygamber'in bulunduğu Medine'den başka bir yere gitmesini istiyordu, bunun üzerine o da onlardan gizli olarak hicret etti, Medine'ye gelerek Hazreti Peygamber'in huzuruna çıktı. Bunu öğrenen Ebu Süfyan bin Harp çok öfkelendi ve Abdın Mekke'deki evini sattı. Bir gün Ebu Cehil bin Hişam, Utbe ve Şeybe bin Rabia, Abbas bin Abdulmuttalib ile Huveytib bin Uzza o evin yanından geçiyorlardı. Bir koku hissettiler, eve girdiklerinde tabaklanmak üzere suya konulmuş bazı deri parçalarının çürüyüp koktuğunu gördüler. Bunun üzerine Utbe gözyaşlarını tutamayarak şu şiiri okudu. Bir ev ne kadar sağlam olursa olsun, bir gün gelecek içinde rüzgarlar esip bomboş kalacaktır. Ebu Cehil de Hazreti Peygamber'i kast ederek, amcası Abbas bin Abdülmuttalib'e, bunları başımıza siz açtınız, dedi. Hazreti Peygamber'in Mekke'ye girdiği gün ABD bin Kahş'e, Abdullah bin Kahş'ın kardeşi, kalkarak evi hakkında ağıtlar yaktı. Hazreti Peygamber de Osman'a onu bu işten vazgeçirmesini emretti. Bunun üzerine Hazreti Osman abdi bir kenara çekerek ona gizlice bir şeyler söyledi, o da artık ağıt yakmaktan vazgeçti, daha sonra Hazreti Peygamber aynı gün onu elinden tutarak dolaştırmış ve ABD'de şu şiiri okumuştur, Mekke çok güzel bir vadidir, ben orada elimden tutan olmasa dahi dolaşabilirim, orada ziyaretime gelen çok olur, benim kazıklarım Mekke'de çakılıdır.